allah Teala'nın varlığını sorgulamak bir gayrimüslim için farzken bir müslüman için nasıl e, varlığını sorgulamak derken var mıdır yok mudur diye düşünmek kastediliyorsa e, tamam bir müslüman için nasıl bir müslüman için müsellemattandır zaruratı diniyenin başında yer alır biz bunu sorgulamayız Allah'ın varlığını allah Teala var mıdır yok mudur bir müslüman için bu sorgulama konusu değildir ha bir insanın kafasına bu anlamda bu konuda bir şüphe arız olmuş olabilir. Bu normaldir. Ee, o durumda ne yapacak? Allah Teala'nın varlığını, varlığı konusunda kendisini ikna edecek birini bulacak. Hiç zaman kaybetmeden. Hiç zaman kaybetmeden. Çünkü Allah korusun o anda emri hak vaki olsa ölse imansız gidebilir. Onun için akideyi netleştirmek. Ee, ...insanın, müminin vazifelerinin en başında yer alır ve asla ertelenmemelidir, ihmal edilmemelidir. Yani Müslüman bir kardeşimizin oturup kendi iradesiyle Allah var mı yok mu diye düşünmesini sorgulaması... ...ehli hayır kendi başına yapabileceği bir şey değil bu. Yani böyle bir sorgulama içine düşmüşse zaten yetersiz kalmış demektir. Onun için gidip mutlaka birisine, ilmine güvendiği birisine diyecek arkadaş bana Allah'ın varlığını ispat et, beni bu konuda ikna et, kafamdaki bu soruları kafamdan at diyecek.